694 numaralı konu Hazreti Ebu Bekir'in savaşlarda ashaba danışması. Evet, Hazreti Ebu Bekir Amir bin Asa, Hazreti Peygamber savaş hususunda sahabilerle istişare etti. Sen de istişare etmeye dikkat et diye mektup yazdı.